Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 62 gün kaldı. Bugün sizlere Türkiye'den çevre haberleri vermek istiyorum. İstanbul'dan çöpsüz bir dünya sloganıyla 1 Şubat'ta bisikletiyle yola çıkan Bulgaristan vatandaşı Vyacheslav Stoyanov, Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Fethiye'ye kadar 2117 kilometre yol yapan Bulgar bisikletçi, daha sonra Suriye, Fas, Lübnan, Ürdün, Tunus, İspanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerden geçerek, Turunu yine İstanbul'da tamamlayacak. O zamana kadar 23.000 kilometre yol kat etmiş olacak yani tam 10 katı. Amacı ise çöpsüz bir dünya ve bisiklet kullanımının mümkün olduğunu göstermek. 2009'da Factory Foundation'ın organizasyonunda bisikletiyle 6.000 kilometrelik Karadeniz sahilini 45 günde bitirmişti. Aynı yıl 4.800 kilometrelik Yunanistan sahilini 39 günde tamamlamıştı. Stoyanov 23.000 kilometrelik Akdeniz sahil turunu ise 10 ay içinde bitirmeye çalışacak. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü olan Eğirdir Gölü için önemli projeleri olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, göl çevresindeki yerleşim alanlarını ekolojik köy haline getirmeyi düşündüklerini belirtti. Konuyla ilgili olarak TÜBİTAK'la bir protokol imzaladıklarını da söyledi. Eğer proje hayata geçirilebilirse bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Yavaş şehir unvanını alan Serisa'nın ardından bir de ekolojik köyler ağına sahip olabiliriz belki. Ancak bunun devlet eliyle ve TÜBİTAK'la yapılması ilginç. Umuyorum bu da ekolojik yaşam derneği gibi sivil toplum kuruluşları da bu çalışmaların ortağıdır. Adana'da engelli hayvanlar için özel bakım evi kuruldu. Hayvan Hakları Federasyonu Ulusal Koordinatörü Nesrin Çıtırık diğer yerel yönetimleri de engelli hayvanlar için kalıcı engelli bakım evleri yapmaya davet etti. Adana Büyükşehir Belediyesi Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Hayvan Barınağı'nda oluşturulan özel bakım evinde görme ve yürüme engelli 300 köpek bakılıyor. Köpeklerin 28'e çevre illerden getirildi. Bakım evinin amacı ise felçli, kör, işkence sonucu ruh sağlığı bozulmuş hayvanlara hizmet vermek. Türkiye'de hayvan haklarının gelişmesi için bu çok önemli bir değişiklik. Emeği geçen herkesi kutluyoruz. İstanbul'da bir ekolojik pazara daha kavuşuyor. Beylikdüzü %100 ekolojik pazar, Beylikdüzü kapalı pazar yerine yani Beylik pazarında salı günleri düzenlenecek. Pazar bugün konserler, şenlikler ve ekolojik atölyelerin yapıldığı bir açılışla ilk gününü tamamladı. Beylikdüzü %100 ekolojik pazar, Buday Derneği işbirliğiyle açılan diğer pazarlarda olduğu gibi sadece ekolojik sertifikalı ürünlerin satıldığı bir halk pazarı değil, şehir içinde ekolojik yaşam merkezi olmayı planlıyor. Burada ekolojik sertifikalı meyve, sebzelerin yanı sıra bakliyat, ekmek, temizlik malzemesi, kozmetik, giysi de bulmak mümkün. Üstelik bunların hepsi doğayla dost. Buday Derneği ekolojik pazarların yaygınlaşması için hem İstanbul hem de Türkiye'nin diğer şehirlerindeki belediyelerle görüşmelerine devam ediyor. İstanbul'un ilk %100 ekolojik pazarı yaklaşık 4 yıl önce Şişli'de açılmıştı. Dileriz ekolojik pazar kültürü bir an önce Türkiye geneline yayılır. Hem yediğimiz besinin nereden geldiğini bilmemiz hem gıda güvenliği hem de üretici ve tüketicinin doğrudan ilişki kurması açısından ekolojik pazarlar son derece önemli. Rize'de Tek Gıda İş Sendikası Bölge Başkanlığı toplantı salonunda 9 ilden 36 platformun 57 temsilcisinin katıldığı Derelerin Kardeşliği Platformu Bölge Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonunda yayınlanan bildiride yine konu hidroelektrik santralleriydi. Platform planlanan ve yargı kararlarına karşın yapımı devam eden HES projeleri ile iletim hatları nedeniyle yaşam alanlarının büyük ölçüde tahrip edildiği belirtildi. Sudan elde edilmeye çalışan enerjinin alternatifi olduğuna, oysa doğamızın alternatifi olmadığına değinildi. Türkiye Su Meclisi'nin de belirttiği gibi, suyun ticari bir mal değil, tüm canlıların yaşamını sürdürebilmek için ulaşmaya hakkının olduğu doğal bir varlık, ekolojik sistemin bir parçası olduğunun altı çizildi. Milyonlarca yıldır varlığını sürdüren, suyun beslediği ekosistemleri yok edecek HES projelerinin yenilenebilir temiz enerji olarak görülmemesi gerektiği de özellikle belirtildi. Platform Senoz Vadisi başta olmak üzere mahkemelerce verilen durdurma ve iptal kararlarının derhal uygulanması çağrısında bulundu. Siz de çözümün yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliğinde olduğunu düşünüyorsunuz. O halde nükleer.greenpeace.org adresine girin. Aynı fikri paylaşan 1 milyon kişi arasına katılın. Üstelik Greenpeace, İzmir Gönüllü Grubu'nun yazdığı yazıyı da burada okuyabilirsiniz. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 62 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri